511, numaralı konu, Ced bin Kaysın savaşa gitmemek için izin istemesi, Hazreti Peygamberin ona söyledikleri ve hakkında ayet inmesi, evet, Hazreti Peygamber bir savaşa çıkacağı zaman nereye gidildiğini haber vermez, sanki başka yere gidiliyormuş gibi bir hava verirdi. Fakat Tebük savaşına çıkılırken böyle olmadı, bunda Hazreti Peygamber çıkıp açık açık Rumlarla savaşmaya gidiyoruz, dedi ve hedefin de Tebük olduğunu haber verdi, bu savaş o yılın en sıcak bir dönemine rastlıyordu, ayrıca halk kıtlık içerisindeydi, meyveler henüz yeni oluşuyor, insanlarsa meyve bahçelerinin gölgesinden çıkmak istemiyorlardı, hazırlıklar sürerken Hazreti Peygamber, Ced Bin Kaysa, Ey Ced, Esferoğulları, Rumlar, ile yapılacak savaşa katılmak istemez misin, diye sordu dular o da şunları söyledi Ey Allah'ın Resulü bana bu konuda izin ver beni fitneye düşürme yemin ederim ki kavmim kadınlara benim kadar düşkün kimse olmadığını bilirler ben Rum kadınlarını gördüğümde fitneye düşmekten korkuyorum Ey Allah'ın Resulü izin ver de bu savaşa katılmayayım bu konudaki ısrarları üzerine Hazreti Peygamber yüzünü ondan çevirerek kendisine izin verdiğini söyledi bunun üzerine Allah Teala onlardan bazıları bana izin ver beni fitneye sokma dedi İyi bilirsin ki onlar fitnenin ta kendisine girmişlerdir. Tevbe, 9.sur 49 ayeti kerimesini indirdi. Allah Teala burada onların Hazreti Peygamberden geri kalmak suretiyle kendilerini peygamberden üstün tutmalarının Rumların kadınlarından gelecek fitneden daha korkunç bir fitne olduğunu haber vermektedir. Diğer taraftan bazı münafıklar da, bu sıcakta nasıl yola çıkacaksınız, gibi şeyler söylüyorlardı. Bunlar hakkında da, de ki, eğer, bilselerdi cehennem ateşi daha sıcaktır. Ayeti kerimesi nazil oldu. Tevbe 9. 81. Bunlar Hazreti Peygamberi yolundan döndüremedi. O cihada kesin kes çıkılacağını bildirdi. Zengin Müslümanları cihada katılacak mücavidlere nafaka vermeye çağırdı. onları Allah yolunda fakirler için binekler temin etmeye teşvik etti. Bunun üzerine zenginler bineyi olmayanlara yardımlarda bulundular. Bağışlar yaptılar. Bu seferde Hazreti Osman herkesten daha çok sadaka verdi. Ayrıca fakirlerin bin için de 200 deve hediye etti.